ennemâ kum abese ve kum ileyna la turcaûn sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Yani sizleri hikmetsiz ve gayesiz yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Sizleri sebep ve ikabla muamele görmeyecek olan nefislerinin kendilerini yönlendirdiği hayvanlar gibi kendi halinize bıraktığımızı mı zannediyorsunuz E yahsebul insan e insan başı boş bırakılacağını mı sanır Allahu azza ve celal seni yarattı sayamayacağın kadar sana nimetler verdi buna karşılık senden hiçbir beklentisinin olmadığını mı zannediyorsun? Sana itaat edeceğin emirler ve kaçınacağın yasaklar belirlemediğini mi zannediyorsun? Allahu Azza ve Celle zikrettiğimiz ayetlerdeki soruların cevaplarını şöyle vermektedir. وَمَا خَلَقْتُ insa وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Allah azze ve cel bu ayeti kerimede insanların yaratılış gayesinin kendisine kulluk olduğunu beyan eder ayeti kerimedeki zikredilen kulluğun mahiyetini iyi kavrayabilmemiz için kulluğu genel ve özel olmak üzere ikiye ayıracağız kulluğu genel ve özel kulluk olmak üzere ikiye ayıracağız. Genel kulluktan kastimiz şudur. Bu tür kulluk bütün mahlukatı kapsar. Semalardaki ve yerlerdeki varlıkların hepsinin Allahu Azza ve Celle'ye kul olmasıdır. Akıllı olsun olmasın Yaş olsun, kuru olsun, hareketli olsun, hareketsiz olsun, görünen olsun, görünmeyen olsun, iyilerin, kötülerin, kasirlerin ve müminlerin kulluğudur. Genel kulluğu ifade eden bazı ayeti kerimeler zikredelim. İn kullu men fis semavati vel ard illa atirrahmani abdâ. Yerde ve göklerde hiçbir şey yoktur ki Rahman'a kul olarak gelmesin. Geri ayeti kerimede Rabbimiz Azze ve Cel şöyle buyurmaktadır. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا min مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَقُولْ اَاَنْتُمْ اَدْلَلْتُمْ عِبَادِيهَاُلَى O gün Allah onları ve Allah'tan başka kulluk ettiklerini toplayacak ve onlara ''Benim bu kullarımı siz mi sapıttınız?'' diye soracak. ''Benim bu kullarımı siz mi sapıttınız?'' diye soracak. ''Vemallahu yuridu lil ibad'' Allah kullarına asla zulmetmek istemez. Kafir de olsa, mümin de olsa, asi de olsa, itaatkar da olsa, Allah hiçbir kuluna asla zulmetmek istemez. Buradaki... Kulluktan kasıt boyun eğme ve zelil olmadır. Bu anlamda yer ve gökteki bütün yaratıklar Allahu Azze ve Celle'ye boyun eğmişlerdir. Allahu Azze ve Celle şöyle buyururlar: "Ve lahu men f's semawati vel ard, kullu qanitun." Yerde ve göklerde ne varsa hepsi onundur ve hepsi ona itaat ederler. Yani zelil olarak boyun eğerler. Buradaki boyun eğme zorakidir, ihtiyari değil. Bütün yaratıklar isteseler de istemeseler de Allahu azza ve celle zelil olarak boyun eğmişlerdir. Allahu azza ve cel onları yaratmıştır. O onların rabbidir. Onun belirlediği bir zamanda meydana gelirler. Yine onun dilediği bir zamanda öleceklerdir. Veya yok olacaklardır. Allah'ın onlar için belirlemiş olduğu kural ve sistemin dışına asla çıkamazlar. Herkes uyumak zorundadır. Herkes dinlenmek zorundadır. Herke, herkes yiyip içmesi gerekmektedir. Herkes nefes almak zorundadır. Özel kulluk. Bu tür kulluk ancak isteyerek ibadet eden, seven ve zilletle boyun eğip itaat eden, emirlere uyan birinin kulluğudur. Buna özel kulluk diyoruz. Kendi isteğiyle, kendi arzusuyla, kendi rızasıyla Allahu Azze ve Celle'ye boyun eğenin kulluğu özel kulluktur. Özel kulluğu ifade eden bazı ayet kelimeleri zikredelim. Ya ibadî La <lâ> kufun aleikum al-Yamma, vla antum tahsanun. Ey kullarım, o gün size korku yoktur ve mahsud da olmayacaksınız. Yer bir ayeti kerime de şöyle geçer: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤلاء. Ve إذا خاطبهم الجاهلون قالوا <lâhântan> سلاما. Rahmanın kulları yeryüzünde tevazu ile yürürler cahillerle karşılaşınca onlara sadece selam derler, geçerler yine diğer, diğer bir ayeti kerimede Allahu azze ve cel şöyle buyurmaktadır اِنَّ اِبَاد۪ي لَيْسَ لَكَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ senin yani iblise hitap senin benim kullarım, benim kullarım yani bana özel olan kullarım, özel şekilde kulluk eden kullarım üzerinde asla bir hakimiyetin ve hükmün yoktur. Buradaki kulluk, zikrettiğimiz ayeti keremelerdeki kulluk boyun eğme zoraki değil, kulun kendi iradesiyle severek gerçekleştirdiği kulluktur. Özet olarak değerli Müslümanlar, iki çeşit kulluk vardır. Genel kulluk ve özel kulluk. Genel kulluktan maksat neydi? Bütün mahlukatın zoraki yani gayri ihtiyari Allah'a boyun eğmiş olmalarıdır. Özel kulluktan maksat ise insanın kendi iradesiyle severek Allah'a boyun eğmiş olmasıdır. Şimdi sohbetimizin başında zikrettiğimiz ayeti kerimeye tekrar dönelim. O ma halaqtul cinne ve'l insa Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ayetindeki zikredilen kulluk özel kulluktur. Buna göre bu ayetin manası şöyle olmaktadır. Ben cinleri ve insanları ancak bana kendi iradeleriyle isteyerek severek zilletle boyun eğmeleri, itaat etmeleri için yarattım. Allah azze ve Celle bu özel kulluğu yani kulun kendi iradesi ile severek Rabbine zelil bir şekilde boyun eğişini kulların en mükemmel vasfı ve kendisine onların en yakın hali olarak kabul etmiştir. Allah Azze ve Celle'nin insanı sevmesi, ona muhabbet beslemesi o insanın Allah'a kul oluşundan dolayıdır. Özel kulluğu sergilediğinden dolayıdır. Bu yüzdendir ki Allahu Azze ve Celle en sevdiği kulları, en sevdiği insanları az, kul olarak nitelendirmiştir. وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودِ Kulumuz Davud'u hatırlayın. وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّبِ Kulumuz Eyyub'u hatırlayın. وَذْكُرْ عِبَادَنَا اِبْرَاه۪يمَ وَاِسْحَاقَ وَاَيَعْقُوبِ Kulumuz İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u hatırlayınız. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُّلَيْمَانِ Davuda Süleyman'ı ne نِعْمَ الْعَبْدِ O ne güzel kuldur. اِنَّهُ اَوَّابِ Devamlı Allah'a yönelir. اِنْهُ وَاِلَّا عَبْدٌ İsa Aleyhisselam için Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. O ancak nimet verdiğimiz bir kuldur. Kuldur, abd. Aynı şekilde Allahu Azza ve Celle'nin yarattığı kulların en şereflisi olanı, nezdinde en yüksek mevkiye sahip olan Muhammed ve vesselam'u da kullukla nitelemiştir. Bu sebeple ve in فِي رَيْبٍ fi rıybın min ma nızal ma a la ıabdına, Eğer kulumuz'a, eğer kulumuz'a indirdiğimiz şey konusunda bir şüphede iseniz. Elhamdülillahi lezi enzela ala abdihil kitab. Hamd kuluna kitabı indiren Allah'a mahsustur. Allahu Azza ve Celle'nin halili olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bizzat kendisini kul olarak, abd olarak nitelemiştir. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı yaptığı gibi beni fazlaca yüceltmeyiniz ben ancak bir kulum bana Allah'ın kulu ve Resulü deyiniz bu hadisi İmam Bukhari rivayet etmiştir öyleyse değerli Müslümanlar kulluk makamı kulluk makamı Allah'u Azza ve Celle en sevimli yüce bir makamdır soru peki Allah-u Azze ve Celle'ye en sevimli olan kulluğun mahiyeti içeriği nasıldır? Bu kulluk hangi esasları içerisinde barındırır? Kısacası, ideal kul kimdir? İdeal kul kimdir? Değerli kardeşlerim, Müslümanların kulluk konusunda takip ettikleri dört yol vardır. Bu konuda dört sınıftırlar, dört mezhebe ayrılırlar. Bizler kulluk hususundaki bu görüşlerin, bu mezheplerin dördünü kısaca inceleyip bunlar arasından Allahu Azza ve Celle'ye en sevimli olanını yani en ideal mezhebi inşallah tercih edeceğiz. Çalışmak bizden başarıyı ise Allahu Azza ve Celle'denmiştir. Birinci mesele Bunlara göre Allah'u Azze ve Celle'ye en sevimli olan kulluk, nefislere en meşakkatli ve en zor gelen kulluktur. Bunlara göre Allah'u Azze ve Celle'ye en sevimli olan kulluk, nefislere en meşakkatli ve en zor gelen kulluktur. Bunlar derler ki bu tür kulluk nefsin hevasından en uzak olan kulluktur. Bunların kulluk anlayışını şu sözleri açığa vurmaktadır. El-ecru ala kadril meşakka. El-ecru ala kadril meşakka. Mükafat, ecr, meşakkat miktarıncadır. Senin o işlediğin amelde ne kadar meşakkat varsa ecrin o kadar daha fazla olacaktır. Bu mezhebin temelini şu, fikir oluşturmaktadır. Nefisler ancak onlara mücahede ile doğru yola gelirler. Zira nefislerin tabiatında gevşeklik ve tembellik ve bu dünyada ebedi kalma isteği vardır. Öyleyse derler, nefisler ancak korku, meşakkat ve sıkıntı ile doğru yola gelirler. Mezeplerinin doğruluğunu ispat içinde asla olmayan bir hadis naklederler. Hadis şöyledir. أَفْضَلُ الْاَعْمَالِ اَحْمَرُهَا Amellerin en faziletlisi en kırmızı olanıdır. Yani en meşakkatli, en zor olanıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bazıları da bu görüşe meyilli olmuşlardı. Enes İbn Malik radıyallahu anh şöyle der. Câe selâfetu rahdin ilâ buyûti ezvâcin nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yes'elûne an ibadetin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem üç kişilik bir grup nebi Aleyhissalatü Vesselam'ın eşlerinin evine gelip Nebi Aleyhissalatü Vesselam'ın ibadetinden sordular. فَلَمَّ اُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا Kendilerine bildirilince sanki küçümser gibi oldular. Sanki küçümser gibi oldular. فَقَالُوا <Sessizlik> Dediler ki وَاَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ سَلَّ aleyhi عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Allah'ım bütün her yerde biz neredeyiz? Kat gufira lehu ma taqaddama min zelbi Onun gelmiş geçmiş günahları affolunmuştur. Ve ma taahhar. "Kâl Onlardan biri şöyle dedi. "Emme ana fe inni usalli'l leyle abada. Ben devamlı gece namazı kılacağım." Ve kâl Diğeri de şöyle dedi. "Ene asumu dahf ve la ben bütün yıl boyu oruç tutacağım. Ve hiçbir zaman iptal etmeyeceğim. Ve kala aher ve diğeri de şöyle der: "Ana i'tazilun nisa, fe la etezawcu Ben kadınlardan uzak duracağım ve hiçbir zaman evlenmeyeceğim. Fe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem إليهm. Ve Allah'ın Resulü vesselam onlara gelir. Fe ve der ki: Än tomüllâtin, kûltem kâzâ ve kâzâ, siz misiniz şunu şunu söyleyenler? Ama vallahi, inni la axtakum lillah, wa atqatum la, lakinni asûm ve aftir, wa usalli salli ve arqûd, wa atezwaj nisa, fman râbâ an sünneti, fleyse min. Haberiniz olsun. Allah ânulsun ki ben sizin Allah'tan en çok korkanızım ve sizden daha çok takva sahibiyim. Fakat ben bazen oruç tutar, bazen ara verin, iftar ederim. Geceleri namaz kılarım, istirahat için uyurumda, kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Femen rakibe an sünneti fale semin. Günümüzde değerli Müslümanlar, bu meselede müntesip olanların sayıları bir hayli fazladır. Örneğin, sabahlara kadar zikir çekip, 10.000 bin, yirmi bin, 30 bin, nefsi ıslah etmenin en doğru kulluk olduğunu zanneden tasavvuf ekolunu örnek olarak verebiliriz. Uykusuz işe gidiyor. Niye? Sabah kadar 20 bin Allah Allah çekmesi gerekiyordu. Neden böyle yapıyorsun? Neden istirahat etmiyorsun? Nefisler ancak böyle teskiye olur. Başka türlü olmaz. Yine aynı şekilde sadece sadece kital etmekle ıslah olunacağını zannedenlerin de zannedenleri de bu meslebe dahil edebiliriz. Sadece kital. Sadece her yerde kital olması gerekir. Gelelim ikinci mesele. Bunlara göre Allah'a en sevimli olan kulluk dünyadan el etek çekmek, imkan dahilinde en az yetinmek, dünyaya önem vermemek ve dünyalık hiçbir şey çoğaltmamaktır. Bunlar iki kısma ayrılırlar. Bu zahitlerin. Zahitleri iki kısma ayrılabilir. Bir bunların aramları var, bir de bunların seçkinleri var, havasları var. Adamları ise zühdü, dünyayı terk etmeyi gaye ve hedef edinmişlerdir. Kişi dünyalığı terk ederse Allah'a en güzel kulluğu sergilemiş olur. Bunların özelleri ise havasları ise, seçkinleri ise derler ki hayır, dünyalığı terk etme, zühd ise çok yüksek olan bir gaye için vesiledir gaye ise Allah'la birlikte olmaktır. Sadece kalbin Allah'a yönelmesidir. Dünya ise engeldir. Öyleyse dünyayı Allah'la birlikte olmak için terk ediyoruz. Bu ise onlar indinde en değerli kulluktur. Tabi bu seçkinleri de ikiye ayırıyoruz. Bunlardan kimi sünnete ve dine uyan zahitler, kimi ise inhiraf eden, bid'at ehli zahitler. Kur'an'a sünnete uyan zahitler, bunlar kalpleriyle Allah üzerinde yoğunlaşanlardır. Davamlı kalpleri ve dinleriyle Allah'ı zikrederler. Emir ve nehi gelince bu durum onların zikrini bozup dikkatlerini dağıtsa bile derhal emir ve nehilere uymaya koşarlar. Kalp ile devamlı olmak üzere kalpleriyle, dilleriyle Allah'ı zikrederler. Emir ve nehi geldiği zaman bu onların dikkatlerini konsantrelerini dağılsa dahi emir ve nehileri yerlerine getirirler. Emir ve nehi yerine getirdikten sonra derhal o hallerine geri dönerler birden bidat ehli zahitler vardır. Bunlar ise kulluktan amacın sadece Allah'la beraber olduğunu iddia ederler. Öyleyse Allah'tan uzaklaştıran, ayıran her şey iltifat edilmeye değmez. Emir ve nehi seni Allah'tan uzaklaştırıyorsa sen Allah'la berabersen emir ve ne gerek var. وَعْبُدْ رَبَّكَ Hatta يَعْتِيَكَ الْيَق۪ينَ Sana yakin gelesiye kadar Rabbine kulluk et. Bunlar derler ki, oradaki yakından kasıt ise ölüm gelesiye kadar Rabbine kulluk et. Bunlar derler ki, biz Rabbimizle beraber olmayı yakalamışız. Emir ve ne gerek var. Öyleyse bizzat Rabbimizle beraberiz, en üstün kulluk budur. Ne emir tanınır ne nehyi tanınır evet gelelim üçüncü meshebe şimdi birinci mesheb ne diyorlardı el ecru ala kadril meşakka ameline karşılık aldığın ecir o amelin meşakkati oranındadır ne kadar çok zorlanıyorsam, nefsimle mücadele ediyorsan o kadar çok ecrin yüksek olur diyenler ikinci mesheb ne diyor dünyalığı terk edeceksin sarığı cübbeyi giyeceksin, dünya, dünyalı terk edeceksin. Çünkü ancak böyle Allah'la beraber olur. Gelelim üçüncü mezhebe. Bunlara göre Allah'a en sevimli olan kulluk içinde başkalarına faydası bulunan kulluk. Senin yaptığın kulluk eyniminin başkalarına faydası yok mu? O zaman o güzel bir kulluk değildir senin yaptığın kulluk eyleminin başkalarına ümmete faydası var mıdır? O zaman o en üstün kulluktur. Bunlar içinde başkalarına faydası bulunan kulluğun faydası sadece kendisine olan kulluktan daha faziletli görülür. Mesela senin oturup zikir çekmeni, senin dünyalığı terk etmeni bunlar pek Onların bu ameller pek değerli değildir. Çünkü bunlar da fayda ancak kendinedir. Bunların metnlerine göre ise senin amelinin en üstün amel olması için, en üstün senin kulluğunun en üstün derecede bir kulluk olması için senin amelinde kulluk eylemlerinde başkalarına senin kulluk eylemlerinin başkalarına faydalı olmasıdır. Faydalı değilse senin zühdüne de senin zikrine de ancak bunlar senin kendine fayda sağlar. Diğerlerine fayda sağlar. Tabi fakirlere hizmet etmeyi, insanların ihtiyaçlarını gidermeyi, onların maslahatlarıyla ilgilenmeyi, mal, makam ve faydalı şeylerle insanlara yardım etmeyi bu mezhebe müntesik olanlar en değerli, en faziletli kulluk sayarlar başkalarıyla ilgilen, onların dertleriyle dertlen, garibanları kolla, yetimleri bunları gözetle, o zaman en üstün kulluğu yerine getirmiş olursun. Tabi, mezheplerini ispat için içinde bir takım delilleri vardır. Biz bunlardan bazılarını zikredelim inşallah. İlk İn delilleri şu hadisi şeriftir. El-Kalku kulluhum iyalullah. Bütün insanlar Allah'ın ailesi mesabesindedirler. Ve ahabbuhum ileyhi enfa'uhum ni'yalih. İnsanların Allah'a en sevimlisi ise onun ailesine en çok faydalı olanlardır. Bu hadisi Ebu Ali çok zayıf bir senetle rivayet etmiştir. Bunların diğer bir delilleri ise kim hidayete çağırırsa hidayete uyanların ecri kadar o da ecir kazanır. Hidayete uyanların ecirlerinden hiçbir şey eksiltilmez. Bu hadisi İmam Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi nakletmişlerdir. Sahih. Bunların akli delilleri de var. Derler ki abidin kulluğu, ibadet edenin kulluğu sadece kendisine aittir. Başkaları için çalışanın kulluğunun faydası başkasıyla da ilgilidir. Derler ki bu nerede, o nerede? Diğer bir delilleri ise abid kendisine yönelen, kendisi için Allah'a kulluk eden ölünce ameli kesilir. Başkası için faydalı iş yapanın ameli ise kendisine nisbet edilen fayda devam ettiği mütteşe canı Cami inşa etti. Sen ölsem dahi oradan bir payın var. Bir vakıf kurdun. Ölsem dahi sana oradan bir pay vardır. Ve şöyle derler Nebiler ancak halka iyilik etmek onları hidayete erdirmek, dünya ve ahiretlerine faydalı olmak için gönderildiler. Halvete çekilmek, insanlardan uzaklaşmak ve onlardan kaçmak için gönderilmediler. Özet olarak bu mezhebin müntefileri insanlara iyilik ve ihsanda bulunmayı, inzivadan ve Allah'la baş başa olmaktan daha faziletli kabul etmişlerdir. Günümüzde bu mezhebin müntefiklerinin sayısı da bir hayli çoktur. İşte hayır kurumları, hayır vakıfları, teşkilatları örnek verebiliriz. Gelelim dördüncü ve son meselere. Önce bir tekrarlayalım. Birinci mesel nasıldı kardeşler? Birinci mesel, ilk sikrettiğimiz mesel. Yani nefse en ağır kulluğu gerçekleştirenin kulluğu en mükemmeldi. İkinci mezhep hangi mezhepti? Elini dünyadan çeken. Elini eteğini dünyadan çeken kişinin kulluğu en ideal kulluktur. Üçüncü mezhep neydi? Öbür kullara en faydalı olan. Öbür kullara en saydalı olan amel işleyenin kulluğu en üstün kulluktur. En ideal kulluktur. Gelelim dördüncü ve sonuncu mezhebeye. Bunlara göre Allah'a en sevimli olan kulluk her vaktin gereğine göre Allah'ın rızası için çalışmaktır. Bunlara göre Allah'u azze ve celle'ye en sevimli olan kulluk her vaktin gereğine göre Allah'ın rızası için çalışmaktır. Bunlar namaz vakti geldiği zaman meşgul oldukları ilim virt ve nafileleri terk ederler. Ve cemaate iştirak ederler. Çünkü namaz vaktinde Allah'a en sev namaz vaktinde Allah'u azze ve celle'ye en sevimli kulluk cemaate iştirak etmektir. O an ilim ile iştigal ediyorlar ise ilimlerini derhal terk ederler. Çünkü cemaatle kılmak, namazı eda etmek o an en üstün kulluktur. Çünkü o an Rabbin rızası oradadır. Tamam. Ben de siz 3'eyin değil mi? Evet. Dördüncü mezhep. Bunlara göre Allahu azze ve celle'ye en selimli olan kulluk her vaktin gereğine göre Allah'ın rızası için çalışmaktır. Bunlara namaz vakti geldiği zaman meşgul oldukları ilim, bir ve nafileleri bunlar terk ederler ve cemaate iştirak ederler. Çünkü bilirler ki o an cemaate iştirak etmek diğer bütün amellerden daha evzaldir. Öyleyse o an namaz vaktinde namazı camide eda etmek en üstün kulluktur. Allah'ın rızası oradadır. Bunlara göre seher vakitlerinde namaz kılmak ve istihbar etmek diğer kulluk eylemlerinden daha faziletlidir. Ezan okunduğu vakit virkleri ve diğer kulluk eylemlerini terk edip müezzine icap etmek en faziletli kulluktur. O an en faziletli kulluk müezzinin söylediklerini dinlemek ve ona eşlik etmektir. Bu kul diğer bütün kulluk eylemlerini terk eder ve sadece müezzinin söylediklerine yoğunlaşır. Allahu akbar Allahu akbar bu her şeyi bırakır. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kur'an okuma zamanı Kur'an okur. Kalbi sanki Allah'la konuşuyormuş gibi Allah'ın kitabını okur. Kur'an'ın manaları üzerinde yoğunlaşır. Ve diğer ibadetler zihninde zihninden kaybolur. Çünkü o an kendine ayırdığı o vakti Kur'an okumaya Kur'an okumakla geçirecektir. Diğer bütün kullukları terk eder o an. Sadece kendini Kur'an okumaya adar. Yardıma muhtaç olan birine yardım etmek o vakitte diğer nafilelerden daha faziletlidir. İrimle uğraşıyordur. Zikirle uğraşıyordur. Kur'an okuyordur. Nafile namaz kılıyordur kardeşinin başı sıkıntıya girmiştir. Bu mesele tabi olan kul bilir ki o an Allah'ın rızası oradadır. Bunlar hepsini terk eder. Misafir geldiği zaman müstahap ibadetleri terk eder, misafirle ilgilenir. Onun hakkını yerine getirmek o an en değerli kulu. Kafası okuduğu kitapta ilmi meselede takılmamıştır. O an bilir ki en üstün kulluk o an Allah'ın kendisine gönderdiği misafirlere hizmet etmektir. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını biliyorsunuz. İnsan kılığında iki melek gelir. Tanımıyordur onları. Ne yapar? Hemen eşine gider. Hemen eşine gider ve semiz bile bana getir Tanımadır kişilerin. Sormaz. İstiyor musunuz? Hayır. Buyurun. Çünkü en üstün kulluk o an Allah'ın misafirlerine ikram edilir. Aynı şekilde eşinin ve çocuklarının hakkını eda etmek de böyledir. Onların eğitim ve terbileri için ayrılması gerekli olan vakti ilim talep ederek geçirmek veya başkalarını irşan etmekle geçirmek hatalı bir davranıştır. Maalesef günümüzde birçok Müslüman ve özellikle birçok davetçi bu hatayı çokça şey işlemektedirler. Başkalarının islahını eşi ve ailesinin islahından daha önemli gelen, daha önemli göre Müslümanların sayısı az değildir. O ders halkası senin, bu dert halkası benim. Eşini ve çocuklarını ihmal etmektedir. Çocuklara eğiten ana yetersiz kaldığı için çocuklar büyüdüğünde gayri İslami bir hayat sargı benimsediklerinde acaba da nerede hata yaptımlar? Sakalım biraz kısa mıydı da Allah bunu bana nasip etmedi? Nerede hata yapsınlar? Benim hatam neredeydi? Niçin benim evladımın alnı secdeye gelmiş? Niçin eşimi Dizilerden ayıramıyoruz. Bunun sebebi nedir? Abilerimizden birinin sözü gerçekten bu acı gerçeği yansıtmaktadır. Belki bizler ders yapıyorduk, çocuklarımız ders halkasına geldi, geldikleri zaman her yanına diyorduk. Bizler olduk selefi, çocuklar olduk selefi. Yani biz olduk selef, onlar olduk selef, selef oldular. Ama biz bunu 20 sene sonra anladık 20 yıl sonra anladık bizler olduk selefi onlar olduk selefi aynen böyle ifade ediyor Benim müslümanlar her halükarda en faziletli kulluk Allah'ın razı olduğu şeyleri tercih etmek ve her vaktin münasip vazifesiyle meşgul olup kendini tamamen o vazifeye vermektir misafir geldi dedik Sadece o an bütün her şey sadece misafire nasıl hizmet ederim? Çünkü Allah'ın rızası o an oradadır. Kardeşin hasta. Nasıl olur da ben kardeşimi razı ederim? Nasıl olur da onu mutlu ederim? Derdine otak olurum. Acısının biraz da olsa gidenirim o an. En üstün kulluk oradadır. Aileti ve çocuğuyla ilgilenme vakti geldiği zaman bilir ki Allah'ın şu an rızası çocuğumla eşitle oturup diki sohbet etmek. Bunu bil. İşte bunlar sırf ibadet ehlinin ta kendisidir. Bunlar ise sırf ibadet ehlidir. Bu dördüncü mesele müntesik olan. Bundan önceki zikrettiğimiz üç mezhebin müntesipleri ise bunlar kayıtlı ibadet ehlidir. Sınırlıdır bunların kulluk anlayışları. Bunlardan birisi, bu üç meslekler. Birisi, ilgilen mektap olduğu kulluk eyleminin dışına çıkıp, onu bıraktığı zaman sanki kulluğu noktanlaşmış veya kulluğu terk etmiş gibi hisseder. İlim okuyor, misafiri geliyor. O an kitabı bırakmak onun için ölümdür. Misafirinle ilgilenmek zorunda olduğundan dolayı ayıp olmasa ilgilenir gibi yapar ama aklı da ruhu orada. Eğer öyle olmazsa, eğer sadece kendini misafirine ailesine verirse kulluğu eksik olduğunu zanneder. Bu ise kayıtlı ibadet ehlinleridir. İlmin ilim edinmenin en üstün kulluk olduğunu zannettiğinden, az önce de ifade ettiğim gibi misafir geldiğinde veya ailesiyle ailesi kendisinden ilgi beklediğinde ilmi terk etmek zorunda kaldığı için kulluğunu eksik hisseder. Zikir çekmenin en üstün kulluk olduğunu zannettiğinden günlük birini tamamlamadan hasta kardeşini ziyaret etmek zorunda kaldığında kulluğunu noksan hisseder. Veya cihad etmenin en üstün kulluk olduğunu, kıtal etmenin en üstün kulluk olduğunu zannettiğinden dolayı, ilim, terbiye, davet gibi kulluk eylemlerini küçümser ve dolayısıyla kıtal etmediği dönemlerde kulluğunu eksik hisseder. İlim, davet, terbiye bunlar onun için geçersizdir. İşte bunlar Allah'a tek açıdan ibadet eden kullar tek açıdan sırf ibadet ehlinden olan birisi ise böyle değildir sırf Allah'a kulluk eden birisinin hali böyle değildir onun kulluğunun mühveri Allah'ın rızasıdır onun amacı nereden olursa olsun Allah'ın razı olduğu şeyleri araştırmak ve peşinden koşmaktır o kulluğun mertebeleri arasında dolaşır durur bulunduğu vatan ve vakit hangi kulluk eylemini gerektiriyorsa kendini tamamen o kulluk eylemine verin. Onun üzerinde yoğunlaşır. Bir kulluk eylemini terk edip vakti geldiği için diğer bir kulluk eylemine geçtiğinde kulluğuna aksi kulluğuna eksik hissetmez aksine terk ettiği amelini Allah'ın razı olduğu diğer bir amel takip ettiği için mutludur. Çünkü Rabbin rızasında, Rabbin rızasına intikal etmiş. Alimleri ve ilim taliplerini gördüğünde, onun da onlarla beraber, onun da onlarla beraber olduğunu görürsün. Bakarsın ki ibadet ehlinden olan bir kul aminlerle beraberdir. İlim meclislerindedir. Abidleri Allah'a çokça ibadet edenleri görürsün, bakarsın ki o da onlarla beraber. Mücahitleri görürsün, bakarsın ki o da onların hizmetine iştirak etmektedir. İhsan ve tasavvı bir ehlini görürsün, bakarsın ki bizim bu bahsettiğimiz kul sırf ibadet ehli o da onlarla beraberdir zahir evini görürsün bakarsın ki o da onlarlar bunun kulluğu sınır tanımaz nerede Rabbinin rızası varsa o aradır o devamlı Allah'ın rızasının dışındadır onun ne dedi kulluğunun mihleri Allah'ın rızasıdır bir şekil kulluk değildir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kulluğu da böyleydi. Onun kulluğu sallallahu aleyhi ve sellem belirli amellerle sınırlı değildi. Onun kullusunu tanımıyordu. Bulunduğu ortam ve vakit hangi kulluk eylemini gerektiriyorsa o bunu en kamil şekilde yerine getiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe anamız der. Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme yakun hatta tesefettara kademe fekile lehu fidelik fekale efela akun hamdül şakuran İbadet ediyorsunuz. Alın Muhammed aleyhissalatü vesselam. Ayşe anamız der ki ayakları şişettiye kadar namaz kılıyordu. Kendisine bulunan sebebi sorulunca senin gelmiş ve geçmiş günahların Niye bu kadar kendini Cevabı neydi? Esela akunu adda şükura. Allah'a şükre ban kümel. Geldi yanına. Der ki: Rasulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem zikrullah fi kulli ahlihi." Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam: her <gülüyor> halukerde, her halukerde." Buyurun zikir. Yine Sahih geçen bir rivayette Esvat Ayşe anamıza sorar. Der ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evinde ne yapardı? Neyle meşguldür? Ayşe hanım der ki Fene yakulu fi mihneti ehli Ailesinin hizmetindeydi. Erkek ne yapar? Temizlik yapar. Evde ne yapar bir eş? Bir kadın temizlik yapar, yeri geldiğinde yemek yapar. He? süpürür, diker. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ehlinin hizmetindeydi. Çünkü o, Allah'a en sevilletli kulluk oydu. Ehliyle şakalaşmak, ehliyle gülüşmek, o, en sevilletli kulluk oydu. Ama Allah'ın düşmanlarına karşı ilerlemek olduğu zamanda Bara <gülüyor> radıyallahu anh'un dediği gibi künna vallahi izah merrel baksu netteqi bih ve inneşşücee minze lellezi yuhadibi Allah'a yemin olsun ki diyor sahabi savaş kızıştığı anlarda onunla korunurduk onunla baksını geçerdik ve onunla aynı hizada bulunanımızı kahraman sayar Onunla aynı hizada Bunu da kahraman sayar. Cihad anında her an sattın. Evinde ehlinin hizmetinde. Gece gece secde barışıyor da. Gündüzleri ümmetinin derdinde İşte sır ibadet ehli olanın kuludur. <gülüyor> Laqad kana lakum fi Rasulillah usvetun hasene. Şüphesiz Allah'ın Resulünde sizler için güzel örnek vardır. Allah bizleri halili olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek alan kullarından eylesin. Allah bizleri mukayyet değil de sınırlı değil de sınırsız kulluk eden kullarından eylesin. Diyorum ve sohbeti burada bitiriyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için Allah Azze ve Celle sizlerden razı olsun. Subhaneke ve hamd et la ilahe illa entesafir kalsın.